Walaw ya fadlullahi aleikum wa rahmetuhu ma min min Allah walakin Allah yuzkī man yashā wallahu samī'un alīm ey iman edenler Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, artık şüphesiz ki o, çirkin işleri ve kötülüğü emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse ebedi olarak temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Çünkü Allah semi hakkıyla işitendir. Alim, هر شيء يبلند ولا يأت الاولون فضين والسعه ان يؤتوا للقربى ان يؤتوا للقربى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم <Gülüşmeler> İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabalara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesin, affetsinler, aldırmasınlar. Dikkat edin, sizin onları bağışlamanıza mükafaten Allah'ın da sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Çünkü Allah Gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. ve <gülüyor> Şüphesiz ki çirkin işlerden habersiz iffetli mümin kadınlara zina isnat edenler dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için pek büyük bir azap vardır. <gülüyor> o gün dilleri, elleri ve ayakları yapmakta oldukları şeylere dair aleyhlerinde şahitlik edecektir. <gülüyor> o gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Ve onlar mutlaka Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir. Al-khabisatu lil-khabisine ve al-khabisune lil-khabisat ve al-tayyibatu lil-tayyibine ve al-tayyibune lil-tayyibat ula'ike huberra'une mimma yaqunun lahum mağfıratun ve rizqun kerim Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Birbirlerine yaraşırlar. İyi kadınlar, iyi erkekler için. İyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar da onlara layıktır. Bunlar, o iftiracıların söylemekte olduklarından uzak olanlardır. Onlar için bir mağfiret ve daimi güzel bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve o evin halkına selam vermeden içeri girmeyin. Bu sizin için hayırlıdır. Olur ki ibret alırsınız. <gülüyor> Eğer orada girmek istediğiniz evlerde kimseyi bulamazsanız size izin verilmedikçe oraya girmeyin. Size geri dönün denirse artık dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah ise yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilen... <gülüyor> oturulmayan ve içinde menfaatiniz bulunan evlere, herkese açık olan yerlere izinsiz girmenizde size bir günah yoktur. Artık neyi açıklarsanız ve neyi gizlerseniz Allah bilir. ve Allah yasnaun. Ey Resulün, Mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphesiz ki Allah onların yapmakta oldukları şeylerden hakkıyla haberdardır. <gülüyor> من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات مسا ولا يضربن بأرجلهن أن يعلم ما يخفين لازنة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Mümin kadınlara da söyle Gözlerini haramdan sakınsınlar Ve ırzlarını korusunlar El, yüz gibi görünen kısımları müstesna zinetlerini göstermesinler Ve baş örtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar Zinetlerini kocaları veya babaları Veya kocalarının babaları Veya oğulları Veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları, Müslüman kadınlar veya sahip oldukları cariyeleri veya pek yaşlı olmakla kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler hep birlikte Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُذْنِهِمُ اللّٰهُ <Gülüyor> İçinizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyileri, nikaha müsahit olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfundan onları zenginleştirir. Çünkü Allah Vasi, rahmeti geniş olandır, alim her şeyi bilendir. la nikahan hatta min in fihim khayra'' ولا تكره فتياتكم على البغاء إن ودنت حصنا إن ودنت حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومعيكم. Devlenmeye imkan bulamayanlar Allah kendilerini lutfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerinizden ve cariyelerinizden mukatebe hür kalmak için yazılı sözleşme yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde bir hayır bilmiş iseniz onlarla artık mukatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan ''Siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa artık şüphesiz ki Allah onların zorlanmalarından sonra o cariyelere karşı çok muafiret edendir.'' çok merhamet edendir. O aleqad ki biz size açıklayıcı ayetler hem de sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve takva sahipleri için bir nasihat indirdik.